على علي والصاعب جل معوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم olsuncukun bilhayyul kayyum الذي لا يموت ابدا ve دفع جانkum şer'e bila havl ve la kuvvete illa billahi'l dünyada cennet bahçelerinden bahçe var mı var, var, var. he var, var, var. <gülüyor> Korktum yok diyeceksiniz ha <gülüyor> var neresi hakiki cennetten inmeyi kastediyorum şimdi. buranın aşağısı buranın toprağı cennet değil Burada sohbet varsa, ilim meclisi cennet bahçesi, sohbet varsa, varken ben bir yer söylüyorum, direkt cennete monteleniyor. Cennetten alınmış ve her zaman cennet bahçesi orası. Orada faz nasihat olsa da olmasa da cennet ora Dünyada var mı böyle bir yer? He? <gülüyor> Resulullah s.a.v. مَا Beyti بَيْتِ وَمَنْ بَرِي رَوْضَةٌ بِرْيَادِ الْجَنَّةِ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 Cennetin parçasıdır. Dünyada cennetten inen şeyler var değil mi? Haceler Esved neredendir? makam İbrahim neredendir? Yakut etan mevakitil cennet. Haceler yani ne diyorum? Er Ruknü'l Esvedu, el makam ve'r Rukun. makam İbrahimle Haceler Esved. Yakut etan mevakitil cennet.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 15. sayfede başladı, 71 de, 72 de bitiyor. Bu ne, yani mevlit var ya, yok 73'e gitti, evet, 73, 73'te bitti. Okuduğumuz Arapça mevlitin manasının tamamı 15-73 arasında, tamamı. Bu bir kere de okunur. Yani ne olacak? Bu?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 ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen ismini öptüğü için bütün günahlara af olmuş. Ya, böyle bir mevzu var 174. sayfede. Ama kıssası var tabii yani bunlar. Dördüncü bölüme geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi şerifi yani kıymetli soyu. İnşallah Necatül Valideyn anne babasının kurtuluşu kitabını işte birkaç senedir şey demedim.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 Abdulmuttalib efendim Zemzem'i bulması, Abdulmuttalib'in Zemzem'i bulunca yaptığı adak, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve büyük dedesi Haşim, Haşim faziletleri, işte efendim dedeleri Abdümenaf, ondan sonra dedesi Kusay, Kilab, Nurra, Ka'b, Lüey, Galib, Fihr, Malik, Nadır, Kinane, Kuzeyme, Müdrike, efendim İlyas, Muzar, Nizar, Ma'ad, Adnan, Adnan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 Çünkü her birerleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesheb şerifini hakkıyla bilerek dünya ve ahiret bereketlerine ve şefaatlerine erişebileceklerdir. Şimdi bu nesheb şerifin sayısız faydalarından biri çok var. Diyor burada yani. İsmit sürmesi var, İsmit. Arapistan'da satılıyor. Aleyküm bil ismidi say hadisleri. İsmit sürmesine devam edin.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 Efendim sallallasam yatmadan evet sürer, sürme zaten. Biz sadece Aşure günüyle Berat gününde iki kere mecburen yani onu artık çoluk çocuğa da sürmeye çalışıyoruz da iki kere her gece sürme, nerede sürme çekene kadar <gülüyor> ayakta uyuyoruz zaten. Nerede sürme çekiyez? Vakit yok yani. Ama tabii sünnettir. Bunu yapmak lazım. İsmiç sürmesini terk etmeyin. Göze cila verin. Şimdi ismit sürmesini tabi iyice dövdükten sonra diyor tabi şimdikiler dövülmüş halindedir, dövülm hazırdır. E, bir kağıt üzerine yayıp sonra bir tahta parçası yahut kalem ile nese bir şerifi, yani kamış kalem veya nese kalem şey, şey öbür kalemler tüküyemmez falan zor yazar. Kamış daha kolay. Nese bir şerifi yazarsa sonra onu sürmeden lıktı bulayıp gözüne sürme olarak çeker kişinin itikadı ve niyeti düzgün ise şart itikadı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 ve çocuk ama Türkçesini yazmayacaksın ha. Aha bak şimdi. Onu da demesem gider Türkçe Haşim yazar. <gülüyor> Ay vah vah vah. Arapçasını yazacağım bu arada. Sayfa 226'da başlıyor. Kim bunu ezberlerse, çocuklarına öğretirse Allahu Teala basiretlerini, itikatlarını, Ehl-i Sünnet inancını muhafaza eder. O insan Ehl-i Sünnet üzere ölmek nasip olur. Bu yetmez mi? Ehl-i Sünnet itikadını muhafaza için en büyük çare e, Fethullah-i Bennani Hazretleri bunu Mevlidinde yazmış, büyük velidir Maghrib ulemasından E burada yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem Yani nereye geliyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci kabul edersen Adnan dedesinde sayı kaça ulaşıyor? Yirmi iki Yani yirmi ikinci atasına kadar e, ezberlemek yetiyor nesebi şerif bakımından sallallahu teala aleyhi ve sellem. Zaten Abdullah Abdul Muttalib Haşim Abdümenaf Kusay diye gidiyorsun ya. Annetisin de çok az bir şey var. Amine validemizin e, babası Vehb Vehb Abdümenaf Zühre. Orada 3 isim ilave oldu. Anladım. Amine validem zaten biliyorsunuz. 3 isim orada ilave geliyor yani. Vehb Abdümenaf Zühre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 Bir mezarı ziyaret etmişim, hemen haber geliyor. Bu adam Hazreti Muaviye'yi sevmezdi, sen bunu evliya diye gitmişsin diye. Vay eşkıya dedim bana, nasıl gittikmiş. Ne bileyim kerametli evliya dediler ya. Hemen bana ikaz geliyor. Benim bu hassasiyetimden dolayı kardeşlerimle uyanık Allah et, yaratmış. Hep uyanıksınız maşallah. Şimdi dedi Öztük, ben de dolu Öztük o geçen tefsirci bir tane var, ona reddiye yaptı. Mustafa Öztük müydü He? Mustafa Öztürk canım o tefsirci ya o çok meşhur. Bizim Girasonu da hemşerim olamayacak. <gülüyor> Feci bir durum yani. İnsan Şen Ocak da ona ret diye yazdı ya. İnsan Şen Ocak ret diye yazdı o adam. O Öztürk'ten karşılaştırdım. Bu ne? Dedim zaten biz ona ret diye yaptık yani. Sen niye bana anlatıyorsun? O da anlatamadı bana orada. Sonra baktım bu Hüseyin Öztürkmüş. Ben de bunu geçen bir sohbette bunun bir yazısına atıf yaptım. Yapmıştım yani. Hatırlıyorum da konuyu unuttum şimdi.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 İsa aleyhisselam ölmemiştir. İnne İsa alem yemut İsa ölmedi diyor Taberi hadisinde. Ve inne raci'un ileykum kable yevmil kıyam. Kıyametten evvelse dönecektir. Dolayısıyla orada İsa aleyhisselamın imam olmaması, kâhmet senin niyetine getirildi. Ben camiye girene kadar müezzin Kamet getirirken benim geldiğimi bilmiyordu. Kamet senin imametine niyet getirildi. Burada da bir fıkıh meselesi çıkıyor tabi.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 onun geçmesi tercihlidir. Çünkü İsa Aleyhisselam فَاِنَّا o kıymet. Bu senin için getirildi buyuruyor. Bu Müslim hadisi, sahi Müslim. Ondan dolayı yani Hazreti Mehdi'nin de ona imam olması bizim ümmete bir ne getiriyor? Şeref getiriyor. مِنَّلَّذ۪ي يُسَلْلِ لِبْنُ مَرْيَمَ خَلْفَهُ <gülüyor> Meryem'in oğlu İsa'nın bile arkasında namaza duracağı e, kişi bizim ümmettendir diyor. Yani Mehdi'nin bizim ümmetten e, olduğuna iftihar ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Mehdi hakkında ben kitap yazdım. Bu kitapta bütün delilleri zikrettim. 100 küsür belki 200 küsür sahabeden bu hadis-i şerifler vaat edilmektedir. E, İsa aleyhisselamın nüzülü hakkında 200'den fazla sahabe. Bu belki 200'e ulaşmaz. Ama yüz sahabe yetmez mi? Bir sahabe bile yeter. Bu hadisler Ebu Davud dahil olmak üzere El Mehdi ismiyle bu Davud'ta da geçer. Mehdi lakaptır tabi. Esas ismi nedir? Muhammed İbni Abdillah. Aynı Efendimiz gibi Abdullahoğlu Muhammed'dir. Nesebi. Dolayısıyla Hasenidir, Hazreti Hasan soyundandır. Bunlar sabittir. Bukhari Müslim'de de işaret ediliyor. Diğer Ebu Davud vs. Kütübü kütüb kütüb Sited Muhtabere'de, diğer kaynaklarda Hambel İbni Hepsinde bu mevcuttur. Onun için uydurmadır demek,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 Muğbir sadık ne haber verdiyse doğrudur. İnanmak Müslümana gereklidir. Öyle mi? Bitti. Kur'an ile Mehdi hadislerini test ediyor ediyormuş. Ya seni test etmeye ne yetkin var? Müştehit misin? Sen Kur'an'la test ederken hangi meali açıyorsun? Onun bunu mealini açarak bu hadisleri Kur'an'la test ettiğini mi sanıyorsun? Kur'an-ı Kerim'de sana Rasûl'ün ne verdiyse alın buyuruyor mu? Bu ayetle beraber bütün hadisler buraya girdi mi? E girdi. Sen Kur'an'ın mealinde bütün hadisleri nereden bulacaksın? E demek ki Rasûl'ün ne verdiyse alın. Burada senin ölçün ne olmalı? Hadis sahih ve muteber kaynaklarda var mıdır? Yok mudur? Sahih ve mutebe Ebu Davud sahih midir? Altı en sahi. altı kaynaktan biri midir? Feyne fi halifetillah mehdi diyor Ebu Davud hadisinde. Siyah sancaklar Horasan'dan geldiği zaman Mehdi kitabını mutlaka okursanız merak edenler için söylüyorum. Burada deliller mevcuttur ve Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği ile ilgili hadisler sahihtir, mütevatirdir. Mana itibariyle, mana itibariyle mütevatirdir. Mana mütevatir olan hadisleri inkar etmek de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 Bu da Kur'an'da yok, o da Kur'an'da yok Kur'an'da olmayanları sayarsak olanların yüz misli, bin mislidir Ama Kur'an'da aslında hepsi var mıdır? Var mı? Vardır çünkü neden? Okuyana vardır Kadın geldi ne dedi? Sen dedi dö e, peruk takanlara lanet ediyor musun? Ey i̇bn Mesud sen nasıl dedi lanet yaparsın? Lanet az iş midir? E i̇bn Mesud dedi mi? Mâ li ilâhâ Mellâhâne Resulullah'ın lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeyim? Ve ve fî Bu konu Kur'an'da da var Allah'ın kitabında. Kadının künyesi Ümmü imiş Dedi ki, yepne Mesut, ben Kur'an'ın hepsini okudum. İşte bizim Hüseyin Öztürk gibi okumuş herhal? Ben Kur'an'da peruk takmayla ilgili bir şey bulamadım dedi. i̇bn Mesud ona ne dedi? Sahabede en iyi kafası çalışan alimlerden, fıkıhçı. Hanefi mezhebinin dayandığı sahabi. Küfe kolünün.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 Paşalılara bu şekilde hususiyetler atfetmiştir Sallallahu aleyhi ve sellem. E İbnü'l-Müstağız dedi kadına dedi ki: "Len kunti qara'tihi fe Sen Kur'an'ı okusaydın bu peruğun haram olduğunu bulurdun." dedi. Nasıl bulacağım ya okudum dedi ya. Sen dedi gece okumuşsun Ve mâ ta'akumur rasûl Resul ne verdiyse alın. Ve mâ neha akmun fentû. neyi yasakladıysa vazgeçin.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 nasibiniz gelir saçı yok diye karı seni beğenmediyse zaten o karı ileride bızıkçılık yapacak demektir zaten <gülüyor> ne lazım öyle karısın evlenmesin gitsin senin o da gitsin saçlı bulsun sen de git kelini seven birini bulusun. yani mesele değil ki her şey kader harama girme lüzum yok kardeşim ondan sonra hal böyle olunca buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ben duydum tabii ki o kadın ibni mesude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 Ne yaptın? Meallere test ettin. E meale bile test etsen yine o ayet Haşr suresinde var mı? Mealde bile her mealde var değil mi? Resulüm ne verdiyse neyi yasakladıysa E o zaman Hazreti Mehdi'nin geleceği Khorasan'dan İzâ râitum râyâti sûd min khorâsâne Khorasan'dan siyah sancakların geldiğini görürseniz Fettebû velevhebben âletselci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 Elbette Allah o günü uzatacak, yine de Mehdi'yi gönderecek diyor. Torunlarımdan diyor. İsmi muafık usmuyor ismi, vesmebi ismebi. Adı benim adıma denk düşecek, he? Babasının adı da benim babamın adına muafık düşecek. Şimdi ben bu sahte mehdi'lere de şaşırıyor. Ulan madem bu kadar masraf edip televizyon kurup, bilmem ne yapıp karı kızla oynayıp,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 bu mehdilik işi falan yeni yeni çıktı yani ben bunları inanmazdım yani, duysam. Çünkü çok deli olmak lazım yani. Aşırı bir delilik lazım. Nor normal bir akıllının yani asla mehdilik, mesihlik ne alakası var? He? Daha sakalı bile yok ya. İnsan sakal bırakır bari madem mehdilik yapacaksın. İnsan numaradan bir sakal bıraktı kardeşim ya. Onu bile becerememiş yani. Bu adamdan mehdi olur mu? Efendi Hazreti derdi,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 Mehdi yok yani. Tam da ters bir şey oldu. Ama biz yine de burada hakiki Deccalı anlatmamız lazım. Hakiki Mehdi'nin sıfatlarını anlatmamız lazım. İsa hadis i Nüzul ilgili hadis-i şerifleri kıyamete alametlerini bildirmemiz lazım. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bunları öğretin. Hatta İbn Mace büyük muhaddis İbn Mace Hazretleri e, bu hadisin naklettikten sonra diyor ki medreselerde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 lazım. Müderris, fakih, fıkıhçı, olmaz. Herkes kendi başına Kur'an'ı açacak, anlayacak. Müştehit misin sen ya? İmam-ı Azam oldu. İmam-ı Azam'ın buyurduklarını anlatmak için bize kadar, dünya kadar ulama geldi de hala onların yazdıklarını zor anlıyoruz yani. <gülüyor> İmam-ı Azam'ın talebesi de olamazsın. Talebesinin talebesinin talebesi olamazsın ya. Sen ne konuşuyorsun? İmam Ebi Yusuf geldi.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 ne Ay, ayıp bir laf. Sen Kur'an'la test yapamazsın ki. Test yapsaydın zaten bunu bulmuştun. Niye? Rasulüm ne verdiyse alın ayetini. Okuduğun için, bu da Ebu Davud'da vesaire hadislerde geçtiği için açıkça Mehdi ismiyle babasının adı, kendi adıyla beraber geçiyor. Ya daha ne geçecek? Sen kalkıyorsun hala, bil cümle, özetle diyorum ki, uydurmadır. İşte bu kişinin o zaman,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 Sırat köprüsünden salimen acaba selametle geçebilecek mi? Hem <gülüyor> yaka'u yoksa düşecek mi filhaviye <gülüyor> cehennemin dibini boylayacak mı? Oradan geçemediği aşağısı cehennem. Bu ne olacak? Ve sürekli kılacak zik i adil eşyai, eden adam bunları efendim ve istemirra daim olacak ne zikr-i adil bu düşünceler bu anlatılan konuların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 ee, ok İstikrar kararından onu vazgeçirecek Şimdi hepimizin derdimiz ne? Dünyada mutlu olmak Öyle mi? Evet. Var mı böyle bir şey? Yok. Yani var mı böyle bir şey? Dünyada rahatlık diye bir şey var mı? Yok. Allah koymamış gavur için koymuş Sen gavur musun? Yok. E değilsin nasıl mutlu olayım diye uğraşıyorsun? olsun Yani Halep'le ilgili bir şey şu anda duymadım Bunlara kim ekmek yetiştirecek? Devamlı kafalana bomba yağıyor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 Hulu'a da ermemiş gibi bilmiyorum, tam göremedim. Oğlum diyor sen, işte, kız mı? Oğlan herhalde. La ilahe illallah, eşerüven la ilahe illallah de diyor. La ilahe illallah söyle evladım, la ilahe illallah söyle. İşte ana, işte ehl sünnet anası, işte Müslüman. Derdi iman, çocuğun imanını kurtarması. Dünya öyle de bitecek, böyle de bitecek. Krallar da geberecek.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 bu kadar sene bu Yusuf için niye ağlattın sen buna? Yakub Aleyhisselam dedi ki Benim korktuğum O kimin eline düştü Ben onun ölmediğini bili biliyordum Çünkü nereden biliyordu? Bir kere Azra Aleyhisselam'ı gördü Dedi ki Yusuf'un canını aldın mı dedi Koca Peygamber Yakub Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam, Azra Aleyhisselam dedi almadım e Dedi ki sen almadıysan da kimse almamıştır dedi <gülüyor>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 Tam ehl sünnet, Habibini bu kadar seven, bu kıymetli kardeşlerimize Habibinin rahmet olmasını bir daha göster ya Rabbi. Amin. Bir daha Habibinin rahmetiyle, Habibin sallallahu aleyhi ve hürmetine, o sevgilini sevdikleri için onların imdadına idrak eyle ya Rabbi. Amin. Yetiş ya Rabbi, Amin. yardımını yetiştir ya Rabbi. Amin. Ya Rab bombaları durdur ya Şu şia askerlerini, Usayri askerlerini sokma Mahallebe ya Durdur onları ya Rabbi. Yağdır başlarına belaları ya Rabbi. Yavruları birbirine düşür bu oyunu bozdur ya Rabbi. Hadi. Halebi halas ile ya Rabbi. Hadi. Yetiş ya Rab alâmin. Resulün yetiştir ya Rabbi. Dostan ervahını yetiştir ya Rabbi. Hadi. Orada o kadar öle Muhammed hürmetine ya Rabbi. Bir an evvel hayırlı haber aldır bize ya Rabb. <gülüyor> Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve alâli seyyidina Muhammed. Amin ya Rabbi Alamin. Cuma gecesi hürmetine ya Rabbi Alamin. Amin. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alâli aleyhi sallâbü vesselâmü teslimen kethîrâ. Evet, şimdi sen yani bu dünyayı cennet mi zannettin? Bütün dünyada Müslümanlar zulüm vaziyet altında. Geçen hafta Arakan'ı konuştuk, bu hafta Halep'i konuşuyoruz.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 biz nasıl bunu ihmal edeceğiz? Geç ulaşım oluyor. Şimdi onun için biz burada keyif etme, efendim zevk peşinde dolanma, mutluluk arama, e düşersek Mevla bundan razı olmaz. Vazın gayesi nedir? Dünyadan soğutmak. Ahirete hatırlamak. Dünya müminin zindanı. İşte Halep zindan. işte Myanmar zindan, Gazze zindan, değil mi?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 Bunlara karşı tedbir almayı, ihtiyatlı olmayı, işte sıratı geçmek için tedbir ne? Tedbir ne? Namaz, oruç, had zekat, ibadet, İslam Ne tedbir olabilir başka? İmanlı ölmenin tedbiri ne? E Allah'a şişan etmemek, Mevla'yı kızdırmamak Bunları düşünecek Ondan sonra Ve ilamul halk, halka bildiri yapacak ve itlağum onları vakıf kılması, alaazileş ya bu konulara vakıf kılması için kendi bunları düşündü. Ondan sonra halka bildirdi ve tembiyumum onları uyarması, ala taksiyriyim, bak şu böyle kusurlarınız var, ibadetten, namazda, abdestte, kusülde çok eksik var, ilminiz yok ve tefriytayım, bak geri kaldığınız işler var, şu işlerden oxansanız eksiksiniz ve تبصيرum onlara göstermesi <gülüyor> bir uyu menfuzip. Kendilerinin ayıplarını bak sizde Allah'ın sevmediği razı olmadığı huylar var, ahlak var. Ayıplarınız var mesela. Yani inşallah o Tarikat-ı Muhammediye kitabından da bir ders yapılması icap ediyor. Orada da çok bap bap bap dolu. Bütün afetleri toplamış yani. Litemesse dokunsun diye hararet-i azen niran bu ateşlerin sıcaklığı nereye ehlelmeğiz? Sohbette bulunan meclis ehlinin tamamına bu ateş ve bu sıcaklık dokunması lazım diyor. Bu da sıcaklık geldiği zaman ve tüccarım onları kararsız edince tilkelme sahibi bu. Bu musibetler yani adam vay başıma gelecek ölüm var kabir var mahşer var surat var cehenneme düşmek var falan falan bunları düşünüp de bu musibetler onu ne yapacak? Ya ben ne ya yan geldim yattım aşağı varsa dünya yoksa dünya çok yanlış yoldayım ya, dönmem lazım. Onu kararsız kıldığı zaman. İşte ne vesile olur li yetedârakû tedarik etmeleri için bunlar yapılacak. el umûr el Geçen ömrü kaç yaşındasınız? Ne kadar geçirdiniz? Buradaki telafiyi nasıl yaparız? Kalan vakit Allah indinde malumdur Bu aranın telafi edilmesi lazım. Bi-kader iddâka Elden geldiği kadar Güç yettiği kadar Ve-tehasserû pişman olmaları için aleleyyamil eyyâmi Geçen günlerine fi gayr ı taatillâh Allah Allah'a ibadet uğrunda geçmemiş Günahlarla, haramlarla yani hadi haramı büyük günah olmayanlar açısından konuşursak fuzuli işlerle, maalâ yanilerle ki ekseri fuzuli işler adamı harama götürüyor. Çok konuşmakta gıybet otursuz olmaz. Yani vesaire. Ama bazısı belki haramdan kaçmış ama yine de fuzuli'den kaçamamış. O günleri pişmanlık çekmesi lazım. Şimdi benim ne kadar zamanım kaldı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 Şimdi tezkir başka, vaaz başka. Tezkir ne? vaz eden kendine öğüt verecek, hatırlatma yapacak. Hocaefendi aklını başına topla. Seni millet kurtaramaz. Sevenlerin kurtaramaz. Cemaat kurtaramaz. Seni amelin kurtarır. Kendine vaz ediyor. Buna tezkir denir diyor. Ama sonra halkı uyardığı zaman buna ne denir diyor? Vaaz denir diyor. Halka yapılan tembihatın adı neymiş? Vaaz, nasihat diyelim.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 yukarıdan ağrı, üst mahalleden, köyden sel geliyor adamın evine sel geliyor evini kurtaracak halimiz yok da içeridekilere bağır, bağırırsak evden çıkarlar öyle mi? veya yangın başladı hani yangını söndürmekten evvel çünkü belki söndüremezsin hemen evine bak lazım bağırmak lazım çıkın ha, o arada söndürmeye uğraşırsın ama evvela içeridekisi varsa çıkartmak lazım şimdi sel bir adamın evine hücum etse ve kânehü ve o adam olsa ve ehl ailesi fiya evin içinde olsa fetekûlü sen ne dersin? el-hazer, el-hazer sakının sakının kaçın ve firru firru firar edin minesseyli sel geliyor kaçın kaçın kaçın kurtulun yani senin lafın bu kelimeleri geçmez yani sel geliyor kaçın kaçın kurtarın kendinizi bu kadar öyle mi? e şimdi velgeçteyi İster mi kalbuke senin kalbin fihazil halat bu durumda en tukbira haber veresin sahibeddar evin sahibine haber bu haberini yani sel geleceği geliyor haberini adama veresin neyle bir tekelluful ibarat ibareleri tekelluf yaparak ve nüketi nüktelerle ve işaret imalarla işaretlerle hiç böyle bir şey ister misin ey hane halkı dikkat edin uyanık bulunun Şimdi size çok önemli bir şeyler söyleyeceğim falan falan filan Ya söyleyeceğini söyle kardeşim sen Üç dakika mukaddime yapana kadar sel geldi Sel geldi İşte işte sen eğer akıllı mantıklı biriysen Sel'in hücumunu gördüğünde ibare patlatmazsın, yugat çatlatmazsın Ne dersin? Kaçın kaçın dersin Burası ibare patlatmıyor Cehennem geldi gidiyor Millete ölüm geldi her an içimizden biri ölüyor. Geçen hafta burada var, bu hafta mez ahirette adam. Yani bu kadar ölüm ahiretle yüz yüze bir millete e, ne yapacağız yani? Yapmacık cümlelerden uzak duracağız, doğal olacağız, tabii olacağız. Allah ver o sünür emirlerin yasaklarını ortasından kitabın konuşacağız çünkü vakit yok yani. Vakit yok.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 Hiç duymadığınız, e, sual-e-cevap meseleleri, ondan sonra efendim e, ve sair sıratla ilgili önemli konular var. Hani düşünmemiz gereken, onları şehleri de geçmeyelim, şehirlerden de izah verelim. İnşallah-u Rahman. Amin. Subhanallah. Bile Alayn Alayn Alhamdulillah. Bile Alaynunu Sallatü Aleyhisselam. Ala Seyyid Murceliye Muhammedu Aleyhi Aleyhi Cemayin. Ya Rabbi, insanları bağıtıl kanallardan çevirip hak üzere konuşanları dinlemeye muvaffak eyle Amin. kalpler gözler senin elinde Ya Rabbi istediğin tarafa çevirirsin Hidayete çevir Ya Rabbi Amin. ve sallallahu aleyhi ve sellem ve alâ aleyhi sahibi ve sellem cennetinle cemaline müşerref eyle Amin. cümlemize rızanı helal eyle akıbetlerimiz her işlerde güzel eyle dünyanın rüsvailığından ahiret azabından emin eyle Amin. cennetin cemalini istiyoruz nasip eyle cehenneminden azabından sana sığındık emin eyle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 Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ehl-i ve sahabesinin, sisley-i özellikle İsmet babamızın, efendimizin ervah-ı ve bu cemaatin cümlesinin geçmişlerinin ervah için. El-Fatiha, Allahümme. Allahümme, salli ve sellem ve, ve barik, barik. ala seyyidina. seyyidina, muhammedin nebiyyil ummiy, el-habibil al alil kadri, el-azimil cahi, ve ala Ali ve sahbihi. آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين